Merhaba, bir kamusla güreşte daha birlikteyiz. 94.9 Açık Radyo'da kadın programlarının üçüncüsündeyiz. Ben Didem Gürzap. Ben Evrim Demirören. İyi haftalar diliyoruz. Efendim, e, kadına e, ve kadına bakışın sebeplerine kronolojik olarak devam ediyorduk. E, gerçek dışı söylence kahramanlardan gerçek olanlara geçerek ilerleyeceğiz demiştik. evet. Ee, evrim'de e, gerçek dışı kahramanlardan bir tanesi kaldı. Onu bir söylemek ister Lisistrata'yı. Lisistrata'yı söylemek isterim. Lisistrata Antigone ilk feminist metinlerden kabul edildiği için Yunan'dı. Lisistrata hatta bizde de bir sinema uyarlaması vardı ...dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır belki var davası Aa, evet, evet. diye. Ee, dünya tarihinin ilk bacakları kapama grevi aslında bu. Ee, kadınların e, e, tiyatroda Aristofenes'in hayal gücünden ve onun Atinalı ebe... ...Lisistrata'ya çektirdiği nutuktan doğuyor burada. Aşk orucu savaşçıların canına tak diyene dek grev hiç aralıksız devam ediyor. Durup dinlenmeden dövüşmekten bitkin düşen ve kadınların isyanından korkan savaşçıların savaş alanlarına elveda demekten başka çareleri kalmıyor. Evet. Burada ancak e, şu yine çok dikkat çekici tiyatro sahnesinde bir barış yapılıyor ama gerçek hayatta hayır. Bu oyun işte ilk kez sahneye konduğunda Yunanlar 20 yıldan beri savaşmaktaydılar ve savaş yedi yıl daha devam ediyor. Hmm. Kadınlar ise grev hakkına ya da fikir beyan hakkına sahip olmadan cinsiyetlerine özgü işlere boyun eğme hakkından başka bir hak bilmeden yaşamayı sürdürüyorlar. Ve burada kadınlar sahneye en uzak yerde oturtuluyor. Kadınların asla sahneye çıkmak gibi bir şansları yok. Hmm. Eserde de kadın rolleri zaten maske takmış erkekler tarafından Oynanıyor. Evet yani burada e, yüzyıl çok değişecek ama konuya çok paralel gidiyor. Bu zenne e, geleneği de tam buna e, paralel bir gidişat aslında. E, Osmanlı ile ilgili bilgilere geçtiğimizde e, pek çok şey ekleyeceğiz ama... E, Türk geleneksel tiyatrosunda da ya da Osmanlı diyelim kadının sahneye çıkması söz konusu değil. Hatta Cumhuriyet'in ilk yıllarında bile bir hayli sorunlar yaşıyorlar. Ama o dönemlerde Zenne denilen kadın kıyafeti giyerek sahneye çıkan orta oyununda o rolü oynayan erkekler var. Zenne tipi. Evet gelenek devam ediyor. Şimdi efendim böylece gerçek hayata doğru adımlarımızı attık. Ben eski Mısır'daki ...bazı kadın e, firavunlardan... ...ya da yöneticilerden kısaca bahsetmek istiyorum... Hatshepsut diye M.Ö. 1500-1400 yılları da yaşayan, o yıllarda iktidar olan bir kadın firavun var. Bildiğim tek kadın firavun. Çünkü erkek evlat olmayınca bir şekilde önce naip olarak alıp sonra devam ettiriyor bu firavunluğu. Onu ele alışımın şöyle bir sebebi var. Ben Mısır'a gitmiştim ben bunu anlatmak için <gülüyor> onu seçtim. Ben Mısır'dayken. <gülüyor> Efendim ben Mısır'dayken Hatshepsut'un... Hatshepsut'un tapınağına gittik. Orada pek çok heykel ve çizim vardı. E, oradaki e, bize bilgileri veren rehberimiz e, sakallı olan ve sürekli tekrarlanan bir e, bizim erkek zannediğimiz, fi, zannettiğimiz figürün kadın olan Hatshepsut olduğunu açıkladı. Çünkü e, bu firavunluğu esnasında firavunlar gibi yani erkek firavunlar gibi giyinip sürekli takma sakal takıyormuş. Ve e, heykel ve çizimlerinin de sakallı olarak e, karşımıza çıktı. Ne kadar anlamlı aslında evet. bu kadar erkeksi bir e, imgeyle ortaya çıkmaz. Oysa ki Hatshepsup güzel ve bereketli genç kadın onun görkemi ve tarzı ilahi özelliklere sahipti diyor Galeano aynalarda. Hmm. Ama işte öyle var olma halini devam ettirme ya da yabancı e, görülmeme için yapılan bir şey. Burada o erkeksi imgenin nasıl öne çıktığını görmüş oluyoruz. E, kendi döneminde büyük imar işleri yaptırmış, ticaret yolları açtırmış ve barışçıl bir politika e, gütmüş e, Hatshepsut. Sonra Nefertiti'yi anmak istiyorum. O da MÖ 1300'lerde yaşamış aslında bir Firavun olan e, Akhenaton'un eşi e, ve e, ismi de Nefertiti ismi, güzelden gelen manasında kullanılıyor. ...yetkisi ve gücü pek çok diğer firavun eşini aşan bir e, hanım bu Nefertiti. Özellikle onu Berlin'deki Neues Müzium'undaki artık çok neredeyse pop ikon haline almış olan heykelinden Hı -hı. E, tanıyoruz. Bir de Nefertari var, İsimler çok benziyor. Nefertari de M.Ö. 1200'lerde yaşamış. E, Mısır'ın en büyük firavunlarından kabul edilen ikinci Ramses'in eşi... E, ...bizim gezimiz esnasında sürekli güzelliğinin altı çizildi... ...bu kadına yüklenen güzellik imgesini böylece öne çıkarmak istedik. Eşinin de çok aşık olduğu bir hanımmış ve bu Ebu Zimmel'deki olağanüstü tapınaklarda ona ait de çok büyük bir mezar var. Çünkü genelde firavunlar için o kadar ihtişamlı mezarlar yapılıyor. Ve son olarak ben böyle Mısır'dan <gülüyor> gidiyorum... E, ...Milattan önce 69-30 yılları arasında e, yaşayan Kleopatra var. Kleopatra da bir popikon haline almış vaziyette. Aslında son Helenistik kraliçe kabul ediliyor. Hem Sezar hem Antonius'la olan e, aşkıdan e, dolayı aslında güzellik, entrika, hırs başlıkları altında. Biraz karşımıza. daha hain çıkıyor karşımıza değil mi e, Yani e, öyle veriliyor <gülüyor> diyelim. Mısırlı Bunlar. kadınlarla ilgili ben yine Galeano'nun aynalarına dönmek istiyorum. Yunanistan'dan gelen Herodot hiçbir nehrin ve hiçbir gökyüzünün Mısır'daki nehir ve gökyüzüne benzemediğini kanıtladı. Aynı şey bu diyarın gelenekleri içinde söylenebilirdi. Evet Mısırlılar tuhaf insanlar onu ayaklarıyla çamuruysa elleriyle yoğuruyorlar ve ölen kedilerini mumyalayıp kutsal odalarda saklıyorlardı. En dikkat çekici noktalarından biri de kadınların erkekler dünyasındaki konumu. Mısır'dan Herodot için. İster soylu olsun ister pleb bütün kadınlar isimlerini ya da mallarını kaybetmek zorunda kalmadan özgürce evleniyorlar Mısır'dan. Hmm, hmm. Eğitim, mülkiyet, iş ve miras sadece erkeklerin değil onların da hakkıydı ve erkekler evde sepet örerken pazara gidip alışveriş yapanlar kadınlardı. Hmm. Herodot'a Herodot göre ki bu sağlam bir uydurmacaydı onlar ayakta erkeklerse oturarak e, işiyorlardı diyor. Ha. ...oldukça e, kendine ters gelen ve e, uydurmacı olduğunu söylüyor. Bilmiyorum, ben Mısır'a hmm. gitmedim ama Galeano'nun aynalarında böyle. Evet, o böyle bir bilgi almadım. Ben de Lidyalı kadınların e, böyle kocalarını kendi seçtiklerine... ...ve bir takım bugüne göre özgür bir takım hakları olduğunu hmm. araştırmalarım arasında hmm. gördüm. Sen bunu söyleyince... Şimdi efendim biraz daha acı bir e, tarihe doğru gidiyoruz. Sende var mıydı başka bir şeyler aslında? E, bu? Aslında sen anlat ben hani böyle toparlayıcı şeyleri veririm arada. Tamam efendim cadılarla ilgili Metis'in elimizde 2007 ajandası var. Biliyorsunuz her yıl belli bir konuya odaklanarak bir ajanda e, çıkıyor. Şimdi e, cadılarla ilgili yaşanan tarihi özellikle Orta Çağ Avrupa'sında e, yani gördükleri büyük işkenceler ve yakılmalarıyla devam eden e, çok acı bir yüzyıl söz konusu bir takım kadınlar için. Şimdi bu e, cadı olarak e, gördükleri işkenceler ve sonu yakılmaya doğru giden e, korkunç e, öykülerden çok fazla var. Sadece birkaç tanesinin altını e, çizmek istiyorum. E, bu e, Avrupa'da da daha sonra Amerika'da da devam eden e, bir yaklaşım oluyor. Özellikle toplumun içindeki e, yalnız, e, korumasız bir takım kadın ya da erkeklerin düşman olduğu ya da çok özgür yapılı, istediğini söyleyen veyahut da e, hekimlik, bitkiler iyileştirme işiyle ilgilenen e, pek çok kadının her an cadılık suçlamasıyla karşı karşıya e, kalabileceğini gördüm ben bu örneklerden. E, öte yandan bir iki tane şahit olması neredeyse yetiyor cadı olarak görülmesine bu kadınların. Üstelik çok feci işkenceler e, söz konusu. Ayrıntılarına e, girmek istemiyoruz burada ama o işkenceler. Yani sonunda pek çok kadının e, cadılıklarını e, itiraf ettiklerine. <gülüyor> gördüm ben. Cadı avı e, deyimi de buradan geliyor herhalde bir idam değil mi? Cadı avı başlatıldı cadı avı. Falan. Evet aslında Macartney dönemindeki <gülüyor> bir <gülüyor> cadı evet. avı da söz konusu. Cadı sözcüğü bu arada Farsça cadudan e, e, geliyor. E, yani bir yandan e, bu cadılık suçlamasıyla çok korkunç şeyler yaşayan kadınlar var. Bir de günlük hayatın içerisinde fazlaca e, dişli, saldırgan e, işte ya da istediği gibi davrananlara da cadı deniyor. Hani dil açık aktırdan baktığımız zaman evet. şimdi şöyle bir şey görüyoruz mesela bir Salem mahkemeleri var biraz onlarla ilgili bilgi vereceğim mesela Kent meclisinden Thomas ve Edward Putnam bir takım isimler daha verilmiş işte Sarah Osborne Sarah Good falan gibi kasabadan kişiler şikayetçi olmuşlar birileriyle ilgili ve hemen kadınlar cadılık şüphesiyle tutuklanmışlar. 1692'de oluyor bu yani bayağı ileri sayılabilecek bir yüzyıl. Evet. Ve e, Salem'de ifadeler alınmaya başlanıyor. Sarah Good ve Sarah Osborne e, muayeneye tabi tutuluyor. E, tituba cadı olduğunu itiraf ediyor. E, böyle bir sürü itiraf hikayesi var. En acı olan şey... E, Korkunç işkenceler sonrası bu itiraflar gerçekleşiyor ee, ve yıllar sonra e, bu cezaları veren e, kiliseler o kişilere e, haklarını e, veriyorlar, yanıldıklarını söylüyorlar. Onları Azize ilan ediyorlar ama e, bir sürü kadın böyle ölmüş oluyor. Bu Amerikan tarihinin en çarpıcı olaylarından biri olarak bu Salem e, olayları anlatılıyor. 19 kişi cadı olduğu gerekçesiyle asılmış. E, düşünün ki aslında Avrupa Orta Çağı'nın daha geride kaldığı bir dönemden sonrasından bahsediyoruz. Ve e, yani daha geriye gittiğimiz zaman 1400'lerin sonunda Dominikan rahip Henrik Kramer e, ve Johan Springer e, Almanya'da cadılığın kökünü kazımak için izin alıyorlar <gülüyor> Kiliseden <gülüyor> ve kendini şeytana teslim etmiş büyücülükle karanlık işlerle uğraşan kişiler olarak bunları belirliyorlar. İşte ekinlere, topraklara, erkeklere zarar veren falan gibi bir takım tanımlamalar var kilisenin de kabul ettiği. Böyle acı bir geçmişle karşı karşıyayız. Ortaçağ sanatına baktığımızda da antik Yunan'da bedenin yüceltildiği işte o birçok memeli ya da işte fallik uygulaması. Objelerle objeler o grotesk anlatımla o kült e, sanat eserlerinin yanında artık orta çağda Hristiyanlığın e, bu gücüyle birlikte diyeceğim azizelerin ve rahibelerin imgelerini daha çok görüyoruz Doğru. sanatta resimde olsun heykelde olsun Doğru. antik sanattaki o güzel çıplak bedenin üzeri örtülü buradan. Artık ıı, tapınç ve hayranlık aracı kadın bedeni değil, ibretlik öykülerin hüzdünü ve mucizevi öykülerin şaşkınlığını yaşayan bedenler yüzler vardır resimde ve heykelde diyor benim hmm, okuduğum bir araştırmada. Uzun müddet yasaklı kalan ve sonradan kilisenin denetiminde sadece kiliseye hizmet eden tiyatroda da kadın ancak Azize, Rahibe ya da Kutsal Meryem. olabilir. Ya da cadı. Ya da cadı cadı. <gülüyor> ya da cadı. Efendim bu kadar cadı muhabbetinden sonra biz Florence and the Machine'den... Which which adlı parçayı dinliyorsun? Hangi çadı? <gülüyor> <gülüyor> evet, hangi çadı? <cid> <gülüyor> 94.9 Açık Radyo'da Kamus'la Güreş kadınların izinden e, yürümeye devam ediyor. Cadılardan bir çıktık artık. Cadılardan çıktık. <gülüyor> Dede Korkut'a geçtik. E, bu arada Metis ajandasında gerçekten çok ilginç bilgiler var. E, bulabilirseniz e, bakınız. Biz aslında yemekte de dilde de Metis ajandalarından çok faydalandık ya diyelim, değil mi? Evet bir e, reklam <gülüyor> aldım araya. <gülüyor> çok güzel yapıyorlar bu ajandaları. Efendim Dede Korkut aslında e, Oğuz Türklerinin geçmişi eski Türk e, göçebe yaşantısının sonra yerleşik yaşantı ve İslam'a geçişinin öğelerini de birlikte taşıyan bir metin. Sözlü gelenekteki anlatılan hikayeler daha sonraki yüzyıllarda yazıya geçiriliyor. O yüzden içinde hem... Eski Türklerin yaşantısıyla ilgili yani kadına, doğaya, savaşa pek çok şeye bakış açısı var. Biz kadında odaklanacağız. Hem de sonra e, bir yandan devletin etkisiyle. Evet, o evlerde işin içerisine giriyor. Şimdi de Korkut'un başında e, kadınları dörde ayırmışlar. <gülüyor> çok ilgi çekici bir e, şey. E, dört kadın tipi var. Bir tanesi evin dayağı, dayanağı anlamına geliyor. Evi ayakta tutan, düzenli, dirayetli anlamında. Nedir o kadının özelliği? Yazıdan yabandan eve bir konuk gelse, kocası evde olmasa o onu yedirir, içirir, ağırlar, saygı gösterir, gönderir. Onun bebekleri yetişsin, ocağına bunun gibi avrat gelsin diye dilemiş. Yani misafire iyi bakan, onu besleyen ve çocuklarına da iyi bakan bir kadın tercih ediliyor. Sonraki kadın tipi solduran soy. Bu nasıl solduruyor? Bu her şeyi kötüleştirme manasında bir soldurma. Yolunu saptırarak yerinden kalkar. Elini yüzünü yıkamadan dokuz bazlama ile bir külek yoğurdu tıka basa doyuncaya değin yer. Obur yani. Geçen program şeyi konuşmuştuk bu kaşık düşmanı nereden geliyor eksik etek o deyimlerin galiba ortaya çıktığı dönemler. bunlar. Kaşık düşmanı tam burada sanki. <gülüyor> Elini böyle vurup bu evi yıkılası herife varalıdan beri daha karnım doymadı yüzüm gülmedi. Ayağım basmak yüzüm yaşmak görmedi der. Ah ne olaydı bu öleydi de Birine varaydım umduğumdan güzel olaydı ee, Efendim kocasını da beğenmiyor Çok yediği halde yediğini de beğenmiyor bu kadın tipi e, Bakış açısına göre Şöyle bitirmiş onun gibisinin hanım bebekleri yetişmesin Ocağına bunun gibi avrat gelmesin Üçüncü kadın tipi dolduran toy Burada doldurmak e, çok laf söylemek e, Söze boğmak anlamında Dürtüleyince yerinden kalktı, elini yüzünü yıkamadan obanın o ucundan bu ucuna, bu ucundan o ucuna gizip tozdu, dedikodu yaptı, söylenip durdu. Öyle oluncaya dek gezdi, öğleden sonra evine geldi. Gördü ki hırsız köpek İridana evini birbirine katmış. Ev tavuk kümesine sığır damına dönmüş, komşularına seslendi. Kız Deliha, Zübeyde, Ürübeyde, Can Kız falan falan sesleniyor. Devam ediyor. Ölmeye, yitmeye geldim. Yatacak yerim başıma yıkılaydı ne olaydı benim evime bir an bakaydınız komşu hakkı tanrı hakkıdır diye söyleniyor. Bunun gibisinin hanım bebekleri yetişmesin dileği var gene ocağına böyle avrat gelmesin gezmesin tozmasın. Tam bir şirret kadın tipolojisi çizilmiş, çizilmiş burada ama çok hani maço bir bakış söz konusu ve son kadın. Bu denildiğinden de bayağı kötü anlamında bayağı o da şöyle tanıtılıyor evine yazıdan yabandan saygın bir konuk gelse kocası evde olsa ona dese ki kalk ekmek getir yiyelim bu da yesin bu misafir oluyor. Pişmiş ekmeğin kalanı olmaz yemek gerektir avrat cevap veriyor neyleyim bu yıkılası evde un yok elek yok deve değirmenden gelmedi ne gelirse benim kalçama gelsin diye elini kalçasına vuruyor. Bin öğüt versen birine aldırmaz. Kocasının sözünü kulak ardı eder. O Nuh peygamberin eşeğinin soyundandır. Ondan da sizi tanrım saklasın demiş. Aman aman aman. <gülüyor> Böylece erkeğin istediği kadın dizini kırıp evinde otursun. Az yesin. Misafire çocuklara iyi baksın. Ee, böyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Hadi canım karşıyayız. oradan diyeceğim ben de. ilk hikayeyi hatırlatayım hemen Didemciğim. Sen Lütfen. de hatırlayacaksın. Boğaçan. Evet e, hikayesinde Hı -hı. orada e, gittiği şölende kara otağa oturtulduğu için bozulup evine giden erkek ilk önce karısına sığınır ve şey der beri gel başımın bahtı evimin tahtı der karısına. Evet yani bu muhtemelen yine bu İslamiyet öncesi dönemin özelliklerinin yoğun olduğu bir öykü ve orada kadını da hatırlarsan. Kaybediyordu oğlunu Yaz kış karı kalkmayan Hikenek Dağı'na kırk kızını alıp gidiyordu Oğlunu orada evet. bulup Yine doğadan topladığı bitkilerle ve kendi e, sütüyle iyileştiriyor. Hem kahraman hem anaç hem hekim kadın. Hem hekim kadın bütün o özellikleri topluyor üzerinde. Aslında gene aynı yere geldik sanki evrimciyim. Yani e, öbür programlarda bahsettiğimiz yüceltme ile yerin dibine batırma. <gülüyor> yani evet <gülüyor> bu, bu genellemeler öykülerden aklıma gelen hani başlıklar bunlar. Öyküyü Doğru. çözünleyince dönemin zihniyetine ulaşabiliyoruz. Yani, yani erkekle güreşen onu yenen çok iyi at binen kadınlar da var. Sürekli dizini kırsın evinde otursun denen kadınlar da vardı. Ne yapayım ben diye soruyor karısının sözünden dışarı çıkmıyor sen bir şenlik bir toy düzenle yani orada doğru. bir çocuk sahibi oluruz belki diye. Efendim Türkler, eski Türklerden Osmanlı'ya hızlıca bir geçiş yapıyoruz. Yapalım. Ee, şimdi benim e, araştırmalarımda şu dikkatimi çekti. E, hepimizin bildiği bir şey belki aslında ama e, Osmanlı sultanlarının annelerine baktığımızda tarih boyunca hemen hepsinin devşirme ve cariyeden gelen Hristiyan kadınlar olduğu, işte Venedikli'den Rus'una, Yunanlısından İspanyol'una, e, işte ismi Helga'dan Maria'ya, Evdoksia'dan Violette'ye giden e, pek çok... Anne var, padişah annesi var. Şimdi bir yandan tabii bu bizim toplumumuzun Müslüman olmayan bakışıyla ilgili durumundaki paradoksu da tartışabiliriz ama konumuz o değil. Ee, aslında burada cariyelik e, kurumu esir ve köle edilen e, kadının hem e, eleştirilecek e, kendi ülkesine, annesine, babasına, inançlarına dönememe durumuyla ilgili trajedi söz konusu hem de bir yandan e, ülkenin padişahın... Annesi olmasından kaynaklanan edindiği müthiş güç söz konusu. Aslında e, Osmanlı'daki hak kadınlarına göre daha güçlü bir konumdalar ve daha şanslı oldukları bile iddia edilebilir Didemciğim. Çünkü işte farklı köken ve inançlardan geldikleri için daha farklı bir benimseyişe sahipler. İşte Sarayda Valide Sultan önemli bir gücün merkezi konumuna gelebiliyor buradan. E, bu cariyelik uygulaması sadece sarayda olan bir şey değil, ha, halkta doğru, da tabii. olan bir şey aynı zamanda. Çünkü... Osmanlı toplum yapısının temelini erkek egemenliğini pekiştiren İslamiyet oluşturduğu için oldukça daha terkil bir örgütlenmeye sahip Osmanlı burada. Evet. Bu göçebe yaşam gereği neredeyse eşit olan işte biraz önce konuştuk Dede Korkut'ta da gördüğümüz o anlayış değişmeye başlıyor. Bunun... ...özellikle Fatih Sultan Mehmet sonrası olduğu... ...o Ocak denilen... ...geçen programda konuşmuştuk hatırlarsan... Aa, ...ailenin... Evet. Hatırlayacağız hı. demiştin sen... ...evet o Ocak denilen ailenin... ...kadının erkekli bütün bireylerinin ortak yaşam alanı olarak... ...sürdürülen hane anlayışının terk edilmesi... ...haremlik, selamlık... Ayrılma... ...ayrılma... Ee, ...daha sonra da peçe ve çarşaf da... ...şimdi iç mekanda haremde zaten kadın... Haremlik, selamlık. Bir tamam. vücudu kapatılıyor. Dışarıda da aslında iç mekanda çarşaf ve peçe Hı -hı. var. Evet. Burada. Dışarıda da iç mekanda ne güzel söyledin. <gülüyor> Aynen öyle. Ee, ve... Saraydaki e, cariyelerin işte kadınların orada eğitim alma şansı halka göre biraz daha e, üst düzey bir, bir hayat yaşama şansı varken... ...burada e, erkek karşısında ikincilliği bu teokratik yapılanmanın nedeniyle hiçbir şekilde sorgulanamaz, eleştirilemez, evet. değiştirilemez. O hukuki kuralları da beraberinde getiriyor. Yani zaten öyle bir adım attığında e, belki e, yüzyıllar e, ve gelenekler biraz farklı ama e, gene o... E, Geçen program bahsettiğimiz cadılıkla suçlanabileceği. E, <gülüyor> e, erkeğin kadını sorgusuzca boşama hakkı var ki bunu kadına bile söylemek zorunda değil. Çok eşlilik gibi bir e, uygulama var evet, Osmanlı'da. O hak var evet. Erkeği fuhuştan korumak için. ...olduğu öne sürülüyor... Evet. ...çok eşliliğinde... ...ama kadının böyle bir hakkı yok... ...hani İslam hukukunda onun da bir takım hakları var denmekle birlikte... ...İslam ülkelerinin duruşuna şu andaki baktığımızda da... E, o ...haklarının çoğunu kullanamadığını görüyoruz... ...yani kadının alınıp satıldığı bir müesseseden bahsediyoruz... Evet. ...cariyelik dediğimiz evet. nedir ki? Evet, tam anlamıyla ticaret metası gibi... Ee, ...yine sözlükten ayrılmayalım... ...Osmanlı Sarayı'nda... E, ...kadın rütbesi en yüksek olan yani yüksek rütbeli bir şey kadın efendiler vardır kadınlar vardır. Gerek kadın gerek İkbal e, adı sana olan padişah eşleri. Bunlardan hmm. kadın daha yüksek rütbede olan, İkbal de iyi talihi olan hani kadının bir altındaki gibi. Ondan hmm. sonra işte gözdeler var, cariyeler Doğru. var falan. İkbal o anlamıyla bugün de kullanıyoruz. Evet. Evet efendim e, bu haftalıkta hoşçakal deme vakti geldi. Kerem Doğansız bir programı daha sona erdi Sona erdirdik. Haftaya evet. yanımızda olacağını ümit ediyoruz. İyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. İyi kalın. haftalar.